Allah Rabban al-Rahim. Alhamdulillah Rabb alamin Bıssalat ve selamü ala Rasulüna Muhammed ve ala alihi ve صحبه اجمعين. Şimdi geçen dersimizde son gördüğümüz ayet-i kerimelerde, yani 18 ve 20. ayet-i kerimelerde, kafirlerin Rablerini inkar eden kafirlerin amellerinin oldukça fırtınalı bir günde, rüzgarlı bir günde savrulan küle benzediğini ve böylelikle kafirlerin ahirette yaptıkları amellerinden dolayı herhangi iyi olsa dahi, amelleri özü itibariyle iyi olsa dahi, faraza bir iyilik yapmış olsalar, mesela bir fakirin karnını duyurmuş olsalar, veya bir hayvana bir iyilik yapmış olsalar gibi dahi olsa, bunun hiçbir kıymetinin olmayacağını gösteriyor. Neden dolayıdır? Bunun sebebi, daha önce defalarca hatırlattığımız gibi, bir amelin İslam noktayı nazarından salih kabul edilmesi için, yani Allah tarafından mükafat görebilecek, türden Allah tarafından mükafat verilecek türden bir amel olarak değerlendirilebilmesi için üç tane temel şartının olması lazım. Bu şartı taşımayan ameller Allah nezdinde makbul değildir. Neydi bu şartlar? Bir, doğru ve sağlam bir iman ile birlikte yapılacak. İki, ameller Allah için İhlasla yapılacak. Yani Allah'tan başkası, Allah'tan gelecek mükafattan başka bir menfaat beklenerek o amel yapılmayacak. Mesela müşterilerim çoğalsın diye bir kimse beş vakit namaza ısrarla devam ederse bu ameli Allah için ihlasla yapması gerekiyorken başka bir menfaati karıştırmış olacağından Allah o ameli kabul etmez. Ve buna benzer. Ve en önemli diğer bir şart ise o amel şeriatın tespit ettiği şekilde yapılacak. Hiçbir kimse Allah tarafından kabul edilen ve salih olduğu ilan edilen bir ameli kendi istediği şekilde istediği formatta yapamaz. Eğer şeriat o amel için belli bir şekil tespit etmişse o amel için bir takım şart ve rükünler tayin etmişse şeriatın tespit ettiği o şekillere, o şart ve rükünlere uyulmadan uyulmadan yapılan o amelin hiçbir kıymeti yoktur. Biz istediğimiz gibi amelleri ne yapamayız? Şekillendiremeyiz. İstediğimiz ameli istediğimiz türden yapamayız. Efendim, ya ben sabah namazını sabah denilen bütün vakitlerde kılarım dese. Mesela ve bana göre sabah kuşluk vaktine kadar devam eder dese ve bu kimse bazen sabah namazını diyelim ki fecirden sonra kılsa. Bazen güneş doğmadan önce kılsa. Bazen güneş doğarken kılsa. Bazen güneş doğduktan sonra kılsa. Kanaati Namaz için tayin edilen vakte uygun olmadığından ötürü şeriatın tespit ettiği vakitler içerisinde kıldığı namazı dahi makbul değildir. Niçin? Çünkü o namaz için vakti bir defa değiştiriyor. Namazın vaktini değiştiriyor. Ona göre namazın vakti şeriatın kabul ettiği vakit olan fecrin doğuşundan yani tan yerinin ağarması ile başlayıp Güneşin doğmasıyla bitmiyor. Ona göre sabah namazının vakti fecrin doğuşuyla başlasa bile nereye kadar devam ediyor? Bu örnekte kuşluk vaktine kadar devam ediyor. Bu kimse ne yapmış oldu? Şeriatte bir değişiklik yapmış oldu. Yaptığı bu değişiklik sebebiyle güneş doğmadan önce fecir ile güneşin doğuşu arasındaki vakitte namaz kılsa dahi itikadı sadece bu kadar olmadığı için, onun kanaati şeriate tabi olmak olmadığı için, şeriata uygun olmadığı için bu namazı dahi makbul değildir. Demek ki imanın birinci şart olduğu salih amelde, imanı tamamlayan ve imanın gereği olan diğer iki şart da Salih bir amelde bulunmak zorundadır. O diğer iki şart da iman ile birlikte. İhlas zaten imanın ayrılmaz vecibesidir. Şeriat da zaten imanın vecibesidir. İmanın ayrılmaz vecibesidir. Niçin? Çünkü hepinizin bildiği gibi Cenab-ı Allah Azab suresinde şöyle buyuruyor. Estağfirullah وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ Mümin erkek ve mümin bir kadın. Allah ve Resulü eğer bir işe dair hüküm vermişse o ikisi de yani mümin erkek de mümin kadın da yani bütün müminler kendi işlerinde istediklerini tercih edemezler. İstedikleri seçimi yapamazlar. Allah ve Rasulü bir işi seçmişse biz onu kabul etmek durumundayız. Ve ashab-ı kiram bu konuda teslimiyetin en üst mertebesindeydi. Bir gün saraya tutulan bir kadın, bugün epilepsi dedikleri Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e geliyor. Ya Resulallah diyor. Allah'a dua et de bu hastalıktan kurtulayım Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ona istersen sana dua edeyim iyileşirsin inşallah istersen de sabret Allah sana bu hastalığın dolayısıyla ecir versin kadın diyor ki o halde sabredeyim Allah bana ecir versin ama şunun için Allah'a dua et ben saraya düştüğüm, yakalandığım zaman üstüm başım açılabiliyor. Allah'a dua et de üstüm başım açılmasın. Sadece o kadarımı istiyorum. O kadar. Sabredeyim ve ecrimi alayım. İşte teslimiyet budur. Teslimiyet budur. Teslimiyet Aslen Kureyşli olan, Peygamber Efendimizin yakın akrabası olan Hazreti Zeynep'in vaktiyle kölesi olan Zeyd ile evlenmesini emrettiği zaman Allah'ın Resulü'nün emrine itaat ederek ben de onunla evleneceğim demektir. Madem Allah ve Resulü benim için bunu uygun gördü ben bunu yapacağım. Kısacası teslibiyet de imanın tamamlayıcı bir unsurudur. Onun için bu ayet-i kerime az önce bahsettiğimiz salih bir amelin taşıması gereken üç şartı birlikte bir ayet-i kerime ile daha doğrusu bir şart olarak zikretmiş bulunuyor. Şimdi bugün dersimizin başını teşkil edecek olan 21. ayet-i kerime ve devamı da bu ayet-i kerimeler ile yakından alakalıdır. Bu şekilde amelleri fırtınaya tutulmuş küle benzeyen o zavallı kafirler hakkında Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Ve berazu lillahi cemi'a hep birlikte Allah'ın huzuruna çıkmış olacaklar. Bu Rus bariz olmak Türkçede de bazen kullanıyoruz bu bariz bir hatadır diyoruz mesela. Açık bir hata demek. Ha, bariz olmak kapalıyken, örtülüyken, görünmüyorken açılmak görünür hale gelmek demektir. Yani hepsi birlikte kabirlerinden çıkarak Allah'ın huzuruna gelecekler. Bütün kafirler... Dolayısıyla da tabi biraz sonra geleceği gibi bütün insanlar, müminler dahil ne yapılacak? Mahşer için ölümden sonra diriliş suretiyle, dirilmek suretiyle Allah'ın huzuruna gelecekler. Allah'ın huzuruna gelinince artık her şey açık ve seçik ortaya çıkacak. Kimin? Cennetlik. Kimin cehennemlik olduğu belli olacak. Dolayısıyla kafirler de mahşere gelince ne hale uğrayacaklarını görmüş olacaklar. Dünyadaki halleri ne göre birbirleriyle konuşacaklar. Dünyadaki halleri şudur. İslam hariç bütün din ve nizamlarda, sistemlerde, ideolojilerde, rejimlerde insanlar güçlü ve zayıf. Üst tabaka, alt tabaka. Kuvvetliler, kuvvetli olmayanlar. Müstekibirler, mustazaflar. Evet, Marksist ifadeyle kullanacak olursak sömürenler, sömürülenler. Emekçiler sermayedarlar ve buna benzer bulunur hep. Kısacası toplum en az iki büyük kesime ayrılır. Ve bu iki büyük kesim birbiriyle dayanışma halinde değil, birbiriyle her fırsatta savaş halinde biri diğerinin varlığını ortadan kaldırmaya çalışan, kaldıramadığı zaman da mecburen onun varlığına katlanıp tahammül eden bir vaziyette olurlar. İşte dünyadaki bu hale göre ne yapacaklar? Ahirette de birbirleriyle konuşacaklar. <gülüyor> Dünyadayken zayıflar, güçlüler zayıflara şöyle diyorlardı. Bakın biz güçlüyüz. Siz de zayıfsınız. Ve biz gücümüzle sizi başkalarından veya başka cihetlerden gelecek zararlara karşı koruyoruz. Dolayısıyla bu aslında bizim size değil sizin bize borcunuz var demeye getiriyorlardı. Onları minnet altında tutuyorlardı. Şimdi mahşerde zayıflar güçlülerin kendilerine böyle bir bahane ile egemenliklerini kabul ettirdiklerini hatırlayacaklar ve diyecekler ki فَقَالَ الدُّعَفَاءُ لِلَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُونَ Zayıf olanlar güçsüz olanlar vaktiyle müstekbirlik yapanlara büyüklük taslayanlara büyüklük taslayarak insanları emeklerinden tutun alın terinlerinden tutun namus şeref ve haysiyetlerine varıncaya kadar her bir şeylerini sömürenlere şöyle diyecekler. İnna kunna lekum. Biz dünyadayken size tabiydik. Size uyuyorduk. Bu inkarı ve küfrü, bu dini, bu inancı bizi cehenneme götürecek olan bu hayat sistemini de dünyadayken siz bize dayatmıştınız. Ve biz de size uymuştuk diyecekler. O yıllarda dünyadayken siz bize diyordunuz ki biz sizleri çeşitli zararlardan koruyoruz. Şimdi asıl bizi zarardan koruyacağınız zamandır. Haydi bakayım. Dünyada doğru muydunuz? Gerçekten bizi zarardan koruyor muydunuz? Eğer öyleyse şimdi de bizi zarardan koruyunuz diyecekler. Kur'an-ı Kerim'deki ifadesiyle fehel entum muğnununa an min azabillahi min şey. Siz bize Allah'ın azabına karşı Herhangi bir fayda sağlayabiliyor musunuz? Bizi Allah'ın azabından kısmen dahi olsun kurtarabiliyor musunuz? Allah'ın azabını az dahi olsa üzerimizden hafifletebiliyor musunuz diyecekler. Dünyadayken siz bu iddiayı ileri sürerek bize egemen oluyordunuz. Haydi şimdi bu dediğinizi ispatlama zamanıdır. Çünkü orada görülecek ki dünyada faydalı olabilen ahirette de faydalı olabilir. Dünyada ahirette fayda veremeyen dünyadaki faydalı olmak iddiasında da yalancıydı. Peygamber ve peygamberlerle birlikte şefaat edecekleri belirtilenler dünyada insanlara faydalıydılar. Dolayısıyla ahirette de faydalı olabilecekler Allah'ın izniyle. Peygamber davetiyle insanlara faydalı sağlamıştır, faydalı olmuştur. Şefaatiyle de ahirette mümin kullarına, mümin ümmetine, günahkar ümmetine ne yapacaktır? Fayda sağlayacaktır. Dünyadaki faydası da Allah'ın emri ve izniyleydi. Ahiretteki faydası da Allah'ın emriyle ve izniyle olacaktır. Şehit, alim, mücahit, Hacı mebrur eden bir kimse. Bunlar dünyadayken de kendi sınırları içerisinde, kendi imkanları içerisinde insanlara faydalı kimselerdi. Ümmete, Müslümanlara faydalı kimselerdi. Onlara Allah'ın izniyle ve onun verdiği çerçeve içerisinde, nasip ettiği çerçeve içerisinde faydalı oldukları gibi ahirette de yine Allah'ın izniyle, şefaat izinleriyle onlara faydalı olacaklardır. Ama kafirler dünyadayken biz size faydalıyız diyorlardı zayıflara. Gerçekte fayda mı sağlıyorlardı onlara? İşte ahirette onların gerçekte fayda sağlamadıkları görülecektir. Ahirette bu faydalarının zarar olduğu görülecektir. O halde bu iddiaları yalandır. Ve diyecekler ki Allah'ın azabından en ufak bir şey olsun, onu bizden uzaklaştırabilir misiniz? Bu sefer gerçeği itiraf etmek zorunda kalacaklar. Diyecekler ki: <gülüyor> Eğer Allah bize hidayet vermiş olsaydı, bizde hiç şüphesi sizi. Hidayete iletirdik. Yani Allah bizi doğru yola iletmedi. Yani biz doğru yol üzerinde değildik. Allah'ın hidayet etmesi demek Allah'ın gösterdiği hidayet yoluna tabi olmak demek. Yani biz dünyadayken Allah'ın gösterdiği hidayet yoluna uymuyorduk ki biz size nasıl hidayet verebilirdik? Burada onlara adeta ifadeleri arasında şunu da söylüyorlar gibi. Hay ahmaklığınıza doymuyasınız. Dünyadayken biz kendimiz doğru yolda değildik ki. Size nasıl doğru yolu gösterebilelim? Ve siz bunu görmeliydiniz. Bundan emin olmadan, yani doğru yolda olduğumuzdan emin olmadan bize uydunuz. Oysa aklı başında olan bir kimse yolu bilmiyorsa başkasına sorar. Bazen birisine yol sorarsınız, size yolu gösterir ama pek emin olmazsınız. Galiba bu bilmeden söyledi dersiniz gibi. Bazı hallerde olur öyle. O zaman tutarsınız bir başkasına daha sorarsınız. Emin oluncaya kadar sormanızı da sürdürürsünüz belki. Din hususunda Dünya hayatında takip edilecek nizam hususunda, dünya hayatında uyulacak emir ve hükümler hususunda, mesele bir yol sormaktan daha önemli değil midir? Aklını kullanması gereken insan, bir yolda bile giderken emin olmadıkça, o yoldan gitmezken, ahirette karşısına çıkaracağı neticeler bakımından, İyi olduğundan emin olmayan bir kimse nasıl başkasının peşinden gidebilir? Bunu düşünmek gerekiyor mu? Hem kendisi hidayet bulmamışsa bir kimse veya liderler isterse lider olsunlar. isterse dünyanın en büyük dahileri olsunlar. Dahi olmakla birlikte müşrik dahi olabilirler. O müşrikler başkalarına doğru yolu gösteremezler. Amerika ve benzeri süper güç denilen dünyanın büyük ülkeleri denilen kalkınmış ülkeleri denilen bütün ülkeler hepsinin gücü tek bir ülkenin dahi elinde olsa veya tek bir kişinin dahi elinde olsa ne ifade eder bu dalaletle bu sapıklıkla birlikte? Netice itibariyle bunlar kendileri cehennemlik olacakları gibi kendilerinin peşinden gidenleri de cehenneme götürüyorlar. hem Amerika'nın kendisi ifade yerindeyse birinci dünya savaşından itibaren saymayalım, ikinci dünya savaşından itibaren sayalım. Günümüze kadar sistemi gerek ekonomik, gerek siyasal, gerek ahlaki dünya kadar kriz ve bunalım geçirmiş. Kendi sistemini dahi Bunca ilme, bunca araştırmaya, bunca büyük organizasyonlara, bunca büyük kuruluşlara, bunca büyük üniversitelere, bunca silaha, bunca orduya, bunca şuna şuna şuna şuna rağmen koruyamazken kendi sistemini dahi dünya ve ahiret için başkalarına nasıl yol gösterecek? İnsanlar Niçin bu hususta işi ciddiye almıyorlar? Halbuki meselenin ciddi olduğu mesela bir Türk atasözünde veya deyiminde yani kargadan rehber olmaz. Amerika'nın rehberliği karganın rehberliğinden beterdir. Cehenneme götürür bu rehberlik. Niye? Niye? Çünkü Amerika İslam'ın anladığı manada bir Allah'a iman etmeye davet etmiyor. Çünkü Amerika İslam'ın anladığı manada Allah'ın dünya hayatımızı düzenlemesini kabul etmiyor. Çünkü Amerika Allah'ın şeriatının bizim için bir hayat sistemi, bir hayat nizamı olmasını kabul etmiyor. Çünkü Amerika Allah'ın helal kıldıklarını helal, haram kıldıklarını haram kabul etmek istemiyor, reddediyor. Bununla da kalmıyor. Amerika, İslam'ı, İslam şeriatını hayatlarına hakim kılmak isteyenleri, siyasal İslamcılık, fundamentalizm, radikalizm ya hatta el-kaide gibi ithamlarla veyahut da uydurma, ithamlarla yaftalarla, terörle savaşıyoruz adıyla. Bu şekilde İslam'a talip olanlarla, İslam'ı isteyenlerle savaşıyor ve mücadele veriyor. Peki böyle bir Amerika kendisine yar olamıyorken, kendisini yarın Allah'ın huzurunda bu vaziyetiyle kurtaramayacakken, özellikle biz Müslüman ümmete ne oldu ki, farkında olarak veya olmayarak. Amerika'nın istediği tipte Müslümanlar olduk. Yolda herhangi birisiyle konuşun. Yahudin kardeşim, bizim hayatımızın kanunları İslam'dan olması gerekmiyor mu? Şeriat'ın kısacası İslam'ın kanununun hayatımızın da Müslüman olduğumuz için kanun olması gerekmiyor mu diye soracak olursanız, ne münasebet diyecek size. Bizim parlamentomuz var ya diyecek. Yasaları o yapar, biz yetkimizi ona verdik. Yahu kardeşim, senin böyle bir yetkin nereden geliyor ki, sen bu yetkiyi tutup başkasına veresin. Allah böyle bir yetkiyi vermedi ki kimseye. Sözlerimize başlarken okuduğumuz ayet-i kerime bunun açık delili değil mi? Allah ve Resulü bir işe eğer hüküm verdiyse erkek olsun kadın olsun mümin bir kimsenin o hususta istediğini seçebilme hakkı ne zaman doğdu? Nerede var? Bu dinin neresinde var? Buna rağmen sokakta yolda karşılaştığınız bir adam sizinle eğer böyle konuşuyorsa bu adamın kafası bir Amerikan kafası haline gelmiş olmuyor mu? Amerikanın istediği İslam da budur zaten. Amerika, devlete talip olmayan bir İslam istiyor. Amerika, kendi uluslararası, dünya çapındaki menfaatlerini sarsmayacak bir Müslümanlık istiyor. Yani, Müslümanların İslam'ı fert aile, toplum, devlet ve bütün ümmet olarak organizeli ve birlikte yaşadıkları bir İslam istemiyor. Onun için ümmetin başından da felaketler bir türlü eksik olmuyor. Bir yerde işgali bitirdiklerini söylüyorlar, öbür yerde işgal ettiklerini bakıyorsunuz bir yerin biraz durulduğunu görüyorsunuz bir başka yerde fitne tohumlarını ektiklerini Müslümanları paramparça ederek birbirlerine düşürmeye çalıştıklarını görüyorsunuz başlarına kahraman diye ilan ettikleri Allah'ın dininin reddettiği ve Allah'ın dinini reddeden yönetimleri ve kimseleri musallat ettiklerini görüyorsunuz bunun en yakın örneği Suriye'dir 40 yıldır bir kafir ve babası Müslümanları imha ettikleri, onları her türlü zulbe mahkum ettikleri yetmiyormuş gibi hala mevcut zulümlerine Amerikası da Rusyası da Çin'i de sözüm olan Müslümanım diyenleri de seyirci kalmaktadır. İşte bunların bunca tafsilat biraz da bunun için anlaşılması için Bunların ahirette birbirlerine söyleyecekleri bunlardır. İslam şimdiden bize ahireti gösteriyor. Bunlar eğer akıllı iseler yaptıkları zulümlerden vazgeçecekler. Çünkü yarın ahirette zayıf düşürdükleri bu kimseler onlara bunu söyleyecek. Diyecekler ki haydi bakayım dünyadayken siz bizleri güya koruduğunuzu söylüyordunuz. Böyle söylüyoruz alim dizamlar. Firavun ne diyordu? Ben size ancak gördüğümü gösteriyorum ve sizi ancak doğru yola inetiyorum diyordu. Öyle demişti değil mi? Mevcut bütün Firavuni düzenler, onun izinden giden bütün kafir rejimler aynısını söylüyor. Amerika da aynısını söylüyor. Rusya da aynısını söylüyor. Çin de aynısını söylüyor. Biz insanlık için hep iyi şeyler yapıyoruz diyorlar. Hiçbir zaman biz insanlığı sömürüyoruz dediklerini gördünüz mü? Fakat tetkik ettiğiniz zaman, biraz yakından baktığınız zaman hepsinin ne kadar gaddar ve zalim birer sömürücü olduklarını hem de her yönüyle beşeriyeti sömürdüklerini dünyanın her türlü zenginlik kaynaklarını kendi menfaatlerine talan edercesine zapt ve gasp ettiklerini görürsünüz. Ve bunlar biz insanların iyiliği için bunu yapıyoruz derler. Peki, insanlığa bu dünyada iyilik sağlıyorsunuz madem, ahirette niye faydalı olamayacaksınız? Ahirette faydalı olamayacağınıza göre, kendinize de başta olmak üzere zarar veriyorsunuz, insanlığa da zarar veriyorsunuz. İşte Kur'an-ı Kerim bu buyruklarıyla, bu şekilde kendi dini dışındaki dinlerin peşinden giden bütün nizamlara, bütün sistemlere, bütün rejimlere, adı ne olursa olsun. Adı ne olursa olsun. Demokrasi de olabilir, sosyalizm de olabilir, kapitalizm de olabilir. Her türlü adı ne olursa olsun. Hepsi Allah'ın dini dışındaki şeylerdir. Aklınızı başınıza alın. Yarın ahirette bu rejimlerinizin ve bu rejimlerinizin size uygulanmasının size bir faydası olmayacaktır. Diyor. Ve siz arkanızdan gidenlere fayda sağlayamayacaksınız sağlayamayacağınız gibi. Bugün Amerika'nın sistemine egemen olanlar nihayet siyasal açıdan bakarsanız işte parlamentosudur, bilmem nesidir, senatosudur, diğer taraftan efendim başkanıdır. Dıştan görünen. İçeriden baktığınız zaman Yahudi sermayesidir, şudur şu budur vesaire. Daha içeriden bakarsanız bürokratlarıdır, şunlarıdır, bunlarıdır. Biraz farklı açıdan bakarsınız Pentagonudur, bilgi bankalarıdır, üniversitelerdir vesaire vesaireler. Her birisinin kendi alanından, kendi açısından bir hakimiyet alanı vardır. Fakat bunların hepsi Allah'ın nizamına aykırı olarak hükümleri ve idareyi yürütmektedirler. Değerleri yani helal ve haramları, farz ve vacipleri, efendim, yasakları ve emrettiklerinin hiçbir şekilde Allah'ın emir ve buyruklarıyla bir alakası yoktur. Dolayısıyla bunlar dünyada beşeriyete fayda değil, zarar veriyor. Zarar verdikleri için ahirette de en büyük zarar olan ilahi azap noktasında ne kendilerine ne başkalarına fayda sağlayamayacaklardır. İşte Kur'an-ı Kerim bu uhrevi gerçeği bu ayeti kerimesiyle şimdiden haber veriyor. Onlar da diyorlar ki, diyecekler ki Vallahi Allah bize hidayet vermiş olsaydı biz de size hidayet verecektik. Artık Seva'un aleyne ecezi'ne em sabarna İster tahammülsüzlük gösterelim, ister de sabredelim. Bizim için de sizin için de birdir. Hiçbir faydası yok. Ne sızlanalım, ne şikayet edelim, ne bu azaptan kurtulmaya çalışalım. Hiçbirisinin faydası olmayacak. İsterseniz bize istediğiniz kadar hakaret edin. Bize istediğiniz kadar hatalarımızı yüzümüze çarpın. Bugün öyle bir gün ki sabretmemizin de sabretmeyip sızlanmamızın da hiç faydası yok. Birdir. Hiç fark etmez. Mâ lenâ min Bizim önümüzde hiçbir kurtuluş görünmüyor. Hiçbir kurtuluşumuz olmayacak. Hiçbir şekilde kurtulamayacağız. Dolayısıyla bize Uygulanacak azabı aynen itirazsız olarak, itiraz etsek de bir şey yazmaz çünkü. Kabul etmekten başka yapacak bir şeyimiz yok diyecekler. Ondan sonra bu işin başı şeytan gündem ediliyor. 22. ayet-i kerimede. Onu da isterseniz bir namazımızı kılalım. Çünkü bu ayet-i kerimeye girerseniz biraz vakit alabilir. Akşam namazımızı kılalım oradan devam ederiz inşallah.